Kendi gözlemlerimle daha o zaman ortalama batılı insanın İslam hakkında kafasında çok yanlış bir imaj taşıdığını görmüştüm. Oysa Kur'an'dan edindiğim izlenim onun kaba, ilkel, maddeci bir dünya görüşü değil, tam tersine yaratılmış alemle akılcı bir uyum içinde kendini açığa vuran bir tevhid ve derin ve geniş ubudiyet bilinci getirdiğini gösteriyordu. Zihni yönsemelerle duyumsal dürtülerin, ruhsal ihtiyaçlarla toplumsal zaruretlerin üstün bir ahenk içinde, topyekun çözüme ulaştığı insan doğasına tıp atıp uygun, yalın bir dünya görüşü. Açıkça hissediyorum ki, Müslümanların gerileşi, İslam'ın tutarsızlığından, yetersizliğinden değil, fakat onların İslam'ı yaşamak konusunda gösterdikleri kendi eksikliklerinden, kendi yetersizliklerinden ileri geliyordu. Çünkü ilk Müslümanları, onların bütün enerjilerini, yaratılmış alemi ve dolayısıyla Yaradan'ın iradesini kavramanın biricik yolu olarak, bilinçli, akılcı düşünceye yöneltmek suretiyle, kültürel zenginliğin, kültürel ilerlemenin doruklarına yükselten İslam'ın kendisiydi. İslam öğretisi, onlara, inanılması zor, zihnen kavranması imkansız dogmalar önermemişti. Gerçekte, peygamberin mesajında dogma benzeri herhangi bir unsurda bulunmuyordu. Bunun içindir ki, ilk Müslümanların tarihinde göze çarpan doğru düşünce ve ilim iştiyakı, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi kendini kabul ettirmek için geleneksel inançlarla amansız bir mücadele içinde gelişip boy vermemişti. Tersine, bizzat ve münhasıran, inancın Kendi toprağında yeşermiş, boyatmıştı. İslam peygamberi, ilim arayışının her Müslüman erkek ve kadın için farz ibadetlerin en önemlilerinden biri olduğunu bildirmiş ve onun izinden giden Müslümanlar da böylece anlamışlardı ki, Allah'a layıkıyla ibadet, ancak doğru düşünce ve ilim arayışıyla mümkündür. Peygamberin, Allah hiçbir dert yaratmamıştır ki, Çaresini de birlikte yaratmamış olsun sözünü düşünen Müslümanlar, bundan Allah iradesinin yeryüzündeki tecellisini idrak için bu bilinmeyen çarenin araştırılması gerektiğini çıkarıyorlardı. Ve böylece dinsel bir görevin ulviliği içinde doğup serpiliyordu tıbbi araştırmalar. Kur'an'dan, biz yaşayan her varlığı sudan yarattık, ayetini okuyorlar. Ve bu sözlerin anlamını kavramaya çalışırken, canlı organizmaları ve onların gelişim yasalarını araştırmaya başlıyorlardı. Ve böylece biyoloji bilmi doğuyordu. Kur'an, yaratıcının yüceliğine tanık yıldızları ve onların hareketlerindeki ahengi işaret ediyordu. Ve bundan esinlenen Müslümanlar, öteki dinlerde ancak törensel tapınmalar içinde duyulan bir coşkuyla, gözlerini gökyüzüne ve onun sırlarına çeviriyorlar ve Allah'ın, yazılmamış ayetlerine yönelen bu tefekkür ve gözlemlerden, astronomi ve matematik bilimi doğuyordu. Dünyanın kendi ekseni çevresinde ve gezegenlerin güneşin çevresinde döndüğünü vaz eden Koperniken sistem, İncil'in lafzi öğretisine ters düştüğü için, kilisenin gösterdiği amansız tepkilere çarpa çarpa, ancak 16. yüzyılda yayılmaya başladı Avrupa'da. Oysa sistemin temelleri, Bundan 600 yıl önce atılmıştır Müslüman ülkelerde. Çünkü Müslüman gökbilimciler daha 9. 10. yüzyıllarda dünyanın küresel bir yapı taşıdığı ve kendi ekseni etrafında döndüğü sonucuna varmışlar ve büyük bir hassasiyetle enlem ve boylam derecelerini hesap etmişlerdi bile. Hatta bu gökbilimcilerden bazıları hiç de zındıklıkla suçlanmadan dünyanın güneş etrafında döndüğünü iddia etmişlerdi. Bunun gibi Müslümanlar Kimya, fizik, fizyoloji ve Müslüman dehasının elverdiği daha pek çok bilim dalında üstün çalışmalar ortaya koymuş, kayda değer adımlar atmışlardı. Bütün bu çabaları sırasında da Peygamber'in şu sözlerini tutmuşlardır akıllarında hep: Bir kimse ilim arama yolunda ilerlerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Alimler Allah'ın izinden yürür. Alim kişinin Sadece züht peşinde olan kişiye üstünlüğü, on dördündeki ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimlerin kaleminden sızan mürekkep, şehitlerin kanından daha değerlidir. İslam tarihinin bütün yaratıcı devresi boyunca, Peygamberden sonraki ilk 500 yıl, ilim ve irfanın İslam uygarlığından daha üstün bir temsilcisi olmamıştı. Ve bu dönemde, İslam'ın hükümran olduğu ülkelerden daha emin, daha barış ve esenlik içinde başka bir ülkede yoktu yeryüzünde. Başka alanlarda olduğu gibi toplumsal hayat alanında da Kur'anî öğretiye dayalı bir doku göze çarpıyordu. Salgın hastalıklara Hristiyan Avrupa'da insanın ancak uysal bir boyun eğişle katlanmak zorunda olduğu bir tanrı gazabı olarak bakıldığı bir dönemde, Müslümanlar peygamberlerinin sünnetini izleyerek, Bu hastalıklarla, hastalığın görüldüğü bölgeleri tecrit ve karantina altına alarak mücadele ediyorlardı. Yine Hristiyan Avrupa'da yıkanmayı krallar, kilise soyları bile çirkin bir lüks olarak görürlerken, İslam ülkesinde en yoksul evde bile banyo yapabilecek bir köşe ve şehirlerde hemen her semtte umuma açık hamamlar bulunuyordu. Sözgelimi, 9. yüzyılda Kurtuba'da 300 hamam vardı. Ve tabi peygamberin temizlik imandandır sözünün gereğiydi bütün bunlar. Müslüman, maddi hayatın güzelliklerinden zevk duymakla, ruhsal ve manevi hayatın vecibeleriyle çatışma içine girmiyordu. Çünkü peygamberin, Allah kulları üzerinde kerem ve cömertliğinin izlerini görmek ister. Sözü, ona güzelliklerle iç içe yaşamanın ya da güzeli aramanın bile pekala bir kulluk bilinci bir görev duygusu içinde gerçekleştirilebileceğini anlatmaktaydı. Kısacası İslam, insanlık tarihinin en parlak sayfalarından birini oluşturan bir dönemin, kültürel başarılarına büyük bir ivme kazandırmış ve bunu da doğru düşünceye evet, cehalet ve bağnazlığa da hayır diyerek, eylem ve harekete evet, miskinliğe ve uyuşukluğa hayır, hayata evet ama keşişliğe, Çileciliğe hayır diyerek yapmıştır. İslam’ın Arabistan’ın sınırlarını aşar aşmaz büyük sıçramalarla saflarına F3 F3 yeni halklar, yeni kavimler katmasında şaşılacak bir yan yoktur. Paul'un ve Agustuyin Hristiyanlığın dünya hayatını aşağılayan öğretileri içinde doğan ve onlarla beslenen Suriye ve Kuzey Afrika halkları ve bir süre sonra da, Vizigot zulmü altında inleyen İspanya halkı, kendilerini ansızın ilk günah dogmasını kökünden reddeden ve insanın günahsız olarak doğduğu fikrinde ısrar eden bir öğretiyle karşı karşıya bulunca, insana kendisinin Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğu bilincini bahşeden bu onurlandırıcı yeni inanca gittikçe büyüyen topluluklar halinde girmekten geri durmadılar. Kılıçsoruyla ihtida masalları değil. İşte budur. Tarihinin şafak aydınlığı içinde İslam'ın göz kamaştırıcı zaferinin gerçek açıklaması. Müslümanlar değildi İslam'ı yücelten, büyük kılan. Tersine, İslam'dı Müslümanları yücelten. Ama ne zaman ki İslam onlar için bilinçle izlenen bir hayat programı olmaktan çıkıp da bir alışkanlık haline geldi, işte o zaman uygarlıklarının temelinde yatan yaratıcı dinamizm yok olup, yerini uyuşukla, kısırlığa ve kültürel yozlaşmaya bıraktı. Ulaştığım yeni görüşler ve Arapça'da kaydettiğim ilerleme, bana günlük Arapça dersleri vermesi için el ezherli bir öğrenciyle anlaşmıştım. Sonunda bana Müslüman kafa yapısını anlamama yarayan belli bazı ipuçları vermiş gibiydi. Şimdi artık daha birkaç ay önceki kitabımda yazdığım gibi bir Avrupalının topyekün görüntüyü bütün muhtevasıyla bilinçli bir biçimde asla kavrayamayınca yargısından pek emin değildim. Çünkü Müslüman dünya şimdi bana batılı komşularına pek öyle temelden yabancı bir dünya olarak gözükmüyordu artık. Bana öyle geliyordu ki insan geçmişte edindiği düşünce alışkanlıklarından belli bir ölçüde kopmayı başarır da, onların mevcut düşünce tarzları içinden sadece biri olduğunu kabul ederse, o zaman bir vakitler o kadar yabancı görünen İslam dünyasının, gerçekte pekala kavranabilir bir dünya olduğunu hissedebilirdi. Fakat ben, İslam'da zihnime ve iç eğilimlerime hitap eden o kadar çok şey bulmama rağmen, yine de akıl sahibi bir insanın tutup bütün düşünce dünyasını, bütün hayat görüşünü, kendi kafasından çıkmamış bir öğretiye bağlamasını makul görmüyordum. Peki, söyleyin bana, Şeyh Mustafa, diye sordum bir keresinde. Bilgi arkadaşım El-Maraiye, insanın kendisini bir tek öğretiye, bir tek ilkeler bütününe bağlaması illa de gerekli mi? Bütün ahlaki yönsemelerin insanın vicdanına bırakılması daha iyi olmaz mı?